Rablerine karşı tevekkül ve itimat ederler." buyuruyor. O zemin hazırlanıyor ilk üç ayette. Ondan sonra kalp alemi bildiriliyor. Kalp âlemi ile Kur'an-ı Kerim'in münasebeti bildiriliyor. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a teslimiyet bildiriliyor. İtimat ve teslimiyet. Bir fani itimat halindeyiz. Ben sana itimat ediyorum diyoruz. Cenab-ı Hakk'a değişen şartlar altında, sürprizler hakkında ne kadar itimat halindeyiz. Ancak Rabbinin tevekkü ve itimat ederler. Yani esas güvenme kaynağı faniler değil, baki olan Cenab-ı Hak. ne yaparlar, ilahi nizamı, ilahi kudret akışları tefekkür ederler. Kime itimat edeceğine farkında olmamız icap ediyor demek ki. Ondan sonra namazlarına ikame ederler kılarlar da ikame ederler. Yani kalp ve beden ahinki için namazlarını kılar. Bir otomat halinde değil namaz. Yani otomat halinde değil de kalp ve beden halinde namazı ikame ederler. Kendine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolda harcarlar. Bir rızkın sahibi kim? Cenab-ı Sana veriyor, niye veriyor sana? Cenab-ı Hakk'ın cömertliği karşısında senin cömertliğin ne kadar? Ne kadarını kendine ayıracaksın, ne kadarını infak edeceksin. Ne kadarı sana acil lazımsa o kadar kendine ayıracaksın demek ki diğerinde infak edeceksin. 200 küsür yerde infak geçiyor. Sırf mali değil her şeyle infak, bedenli infak gelecek şey tövbe süresinde. Yine namaz hakkında canım bak yuva füzun buyur. Onlar namazı muhafaza ederler. Namazda daim, daimdir. Yani namazdaki halini Mevlana öyle ifade ediyor. Namazda nasıl insan bir huşu halinde, namazdan sonraki halinde o şekilde devam ederler. Yani gözlerini, kulaklarını, ağızlarını yanlış şeyleri kaydırmazlar. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rab'lerin katı nice dereceler bağışlanma tükenmez bir rızık vardır. Demek ki Cenab-ı Hakk Enfal Suresi'ndeki bu ilk ayetlere bu ilk mesajlara bir gönül vermemizi arzu ediyor. Muhtelif surelerde, muhtelif ayetler hep bize mesajlar halinde. Yine Enfal Suresi'nde Cenab-ı Hak daha aşağılarda e, inanlar hayat verecek şeyler ise çağırdığı zaman Allah ve Resulü'ne uyun. Demek ki Allah ve Resulü'ne gelen eme bize hayat verecek. Yani bir hayat istiyorsak, bir saadet istiyorsak, huzur istiyorsak hayat verecek şeylere uymamız lazım ve bu da nefsen kesafetteki kalpler ağır geliyor. Fakat temizlenen bir kalbe bir huzur hali. Ondan sonra devam eden ayet Allah kişiyle kalbi arasına girer buyuruyor. Ve siz onun huzuruna mutlaka toplanacaksınız buyuruyor. Yani orada ne olacak? hissiyatlar ortaya çıkacak. Duygularımız ortaya çıkacak. Yine min hablil şahdamından daha yakın olduğunu Kaf suresini bildiriyor. Yani Cenab-ı Hak kendi bizim iş dünyamızı bizden daha iyi biliyor. Çünkü biz enfisi subje durumundayız. Yani daima kendimize pay veririz. Nefis pay verir. Tam hayır mı, şer mi? Bazıya tam tefrik edemeyiz. Fakat ne zaman anlayacağız onu? İkra kitabek İsra suresinde bugün kıyamet günü kitabını oku. Sana nefsin kâfidir denildiği zaman oza hayatımızı yeni baştan seyredeceğiz. Hatta Efendimiz çok misalleri var diye şeriflerde. Bir misal bu davut naklediyor. Kul namaz kılar. Fakat namazını ancak onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri veya yarısı kendisi için yazılır. Diğerleri boşa gider. Cenab-ı Hak kalbin içine giriyor. Bütün duygularımızı Cenab-ı Hak biliyor. Yine dikkat edeceğimiz bir husus var. Acziyetimizi idrak edebilme. Cenab-ı Hak bir an şuurumuzu alsa ne oluruz? Onun için hidayet Allah'tandır. Hidayeti zayi etmemenin gayreti içinde bulunabilme. O da kalple ancak korunabiliyor. Zira Cenab-ı Hak ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. En büyük mesaj Kur'an-ı Kerim'deki. Müslüman olarak can verebilmek. Bu ne kadar mühim ki? Cenab-ı Hak bunu emir olarak bildiriyor. Müslümanlar olarak can verir. Diğer bir ayette Muhammed Suresi'nde Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz. Demek ki devamlı bir kızak üzerindeyiz. Yani bir buz üzerindeyiz devamlı. Demek ki biz ne kadar Allah'a yardım ederiz? Ne kadar Allah'a yardım eder? Maksat dini yaşar. yaşa dediğini Yaşadığı dini tebliğ eder. Ona Allah yardım eder ve ayaklarını kaydırmaz onu. Diğer okunan tövbe suresindeki ayette zaten her ayet birbirlerinin tefsir edici mahiyetindedir. Akabi biatları oldu. Yani Medeniler geldi, Efendimiz'den İslam'ı sordular, öğrendi. Bir kısmı Müslüman olarak geldi. Efendimiz onlara İslam'ı anlattı bi'at etmeyi, Allah'a bi'at, Allah, bi Allah Resulü'ne bi'at. Abdullah bin Revaha sordu, Ya Resulallah dedi, bi'at nedir dedi, Allah'a bi'at nedir dedi. Resulullah'a bi'at nedir dedi. Efendim Allah'a bi'at, Allah'ın emirlerini tatbik etmek. Resulüne bi'at, yani bana bi'at dedi, beni korumanızdır, malınızı, canınızı, koruduğunuz gibi, nasıl koruyorsun canınızı, malınızı, Beni de o şekilde korumanızdır. Tabi o biat bugün de. Bugün de biz Allah Resulü'nü nasıl koruyoruz? Ne kadar kalbimizde? Ne kadar koruyabiliyoruz? Ne kadar yavrularımıza Allah Resulü'nü sevdirebiliyoruz? Kendimizi ne kadar seviyoruz? Ne kadar sevdirebiliyoruz? Ne kadar telkin edebiliyoruz? Bunun üzerine Abdullah bin ravah dedi ki Ya Allah dedi ne güzel alışveriş yaptık seninle dedi. Biz dedi Allah'a biat ediyoruz dedi. Sana biat ediyoruz dedi. Karnına cennet var. Ne güzel alışveriş yaptık seninle dedi. Bunun üzerine bu ayet-i Allah müminlerden malları ve canlarını kendine verilecek cennet karşısında satın almıştır. Canı veren Cenab-ı Hak, malı veren Cenab-ı Hak bunu kendi yolunda infak etmemizi arzu ediyor. Yani malı da kifayet miktarının üzerindekine Allah yoluna vasıta etmek, hatta kendimize ait olanı da Allah yolunda vasıta etmek. Mesela yememiz, içmemiz, bunu güç kuvvet kazanmamız, Allah yoluna hizmet etmemiz için olacak. Yani bundan evet beden de lezzet alacak ama esas gayet hizmet etmemiz için olacak. Çünkü ibadet de beden kuvvetiyle olmuş oluyor, hizmet de beden kuvvetiyle olmuş oluyor. Demek ki öyle bir halut olacak ki bir mümin de Allah'ın verdiği nimetleri asgari de kullanacak. Ve bu nimetleri de Allah'a ibadet, taat, muamelat vesaire ve hizmette sarf edecek bu gıdalardan aldığımız gücü. Mallar ne oluyor? Mallarda el mülkün illah mal Allah'a ait. Bir nutfeden dünyaya geldik. Ne dünyadan haberimiz vardı, ne maldan haberimiz vardı, ne candan haberimiz vardı. Onun mülkünde dünyaya geldik. Ne verilse onun mülkünden o verdi. E kim o zaman, malımızın sahibi kim, canımızın sahibi kim, yaşadığımız dünyanın sahibi kim? Yani bunu bir idraki içinde olmamızı Rabbimiz istiyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir fedakarlık istiyor. Bu mal ve can çok kıymetli, çok sıcak. Ve bunun için de cenab fedakarlık istiyor. Bu nasıl rahatlıyor malı canı kullanmak? Kalbi seviyeye ne kadar mesafe alırsa malı ve canı kullanmak da o kadar kolaylaşıyor. Fatih'in askerleri İstanbul surlarına çıkacağı zaman bir taraftan Rum ateşleri atılıyordu. Kızgın yağlar dökülüyordu. Ulubatlı Hasan ve arkadaşları bugün dediler şehit olma sırası bize geldi dediler. Yani ne oldu orada? Canlarını, Allah'ın ortaya koydular. İstiklal Harbi'nde, davet Çanakkale'de İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar gidecek askerin postalı yoktu, üzerinde elbisesi yoktu. Bak bugün sıra bize geldi dediler. Bu vatanın korunması, bu dinin korunması, sırası bize geldi. Bu kitabın korunması, bu ezanın korunması, bu bayrağın korunmasının zamanı bize geldi dediler. Allah'ın da nusreti geldi. Allah'ın da yardımı geldi. Yani fiziki kaidelerle mümkün değil. Ne Fatih'in askerlerinin o surlara çıkması mümkündü. Ne de bu Çanakkale İstiklal Harbi en son olarak kazanabilmek mümkündü. Demek ki bunlar hepsi Allah rızası malların ve canın Allah yolunda endekslenmesi. Yani demek ki malı ve canı kullanabilmeyi bilmek. Ve bunun karşını Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor. Bugün de öyle. Bugün de en mühim gücümüzü evlatlarımıza vermemiz. Değişen dünyanın şartlarında onların kalbi, hayatlarını korumamız. İmanlarını muhafaza etmedir. Vatanın bir emanet olduğu şuurunda olmalı. Milli serveti muhafaza etmedir. Aksadi dinde muhafaza edilmiz. Ondan Cenabı vaat bildiriyor. Bu vaat Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bildiriyor Cenab-ı Hak. Üç kitapta malın ve canın cennette satın almasının vaadini bildiriyor. Ve Allah'ın vaadinden daha yüksek, daha güçlü kimin vaadi vardır buyuruluyor. Bu vaadde bir şüphe var mı buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu kadar bir teminat, teminat, teminat bildiriliyor. Ondan sonra bu karlı alışverişten sevinin diyor. Yani bu eğer siz canınızı, malınızı Allah yolunda istikametlendirseniz bundan da sevinin diyor Allah'la yaptığınız alışveriş, bir faniyle değil Allah'la bir, bir alışveriş yapıyorsunuz, bundan sevinin buyuruyor Cenab-ı Hak ve bu sıfatlarla nasıl dünyamızı tezyin edeceğiz, nasıl bir mücehez olacağız fedakarlıklarla Rabbimiz bizim tövbe halinde olmamızı istiyor aciziz çünkü en ufak bir şey tahammülümüz yok, bilerek bilmeyerek yaptığımız birçok şeyler var, hiçbir şey yapmıyorsa gafletimiz var bu kadar Allah'ın nimeti karşısında. Tövbe nasıl olacak, tövbeten de suha buyuruluyor. Bir samimiyet istiyor Cenab-ı Yapılan tövbenin ameli salih teyidini istiyor, ameli salih ile ispatlanmasını istiyor. Dilin ifade ettiğini, kalbinde müşterekliğini arzu ediyor. Aksade şeytansız Allah'ın affıyla kandırmasın buyuruyor. İbadet etmek, ibadet istiyor bizde. İbadet aynı ahenkte istiyor. Kalbin ahengiyle istiyor. Namazı o şekilde bir namaz istiyor. Oruç o şekilde bir oruç istiyor ki bizi oruç bir takva haline götürsün. Allah'ın verdiği nimetlerin kadını hatırlasın. Merhametimiz, şefkatimizi genişlesin. Açların halini anlayalım. Cenab-ı Hak Rahman Rahim sıfatından bir hisse gelsin. Bir tecelli olsun iç dünyamızda. Hamd etmek. Hamd nedir? Senadır. E bak, bir faninin bir meziyetini görürüz hemen sena ediyoruz onu. E biz Allah'ın bu kadar bir azimet i ilahi tecellisi içindeyiz. Cenab-ı Hak bak semaya diyor. Bak toprak terkibi. Bak kendine bak diyor. Nereden nasıl meydana geldin diyor. Allah'ın verdiği rızıklara bak diyor. Bir toprak terkibinden nasıl çıkıyor bunlar? Birçok hayvanlar insana tahsis edilmiş. Tavuk yumurtası senin için yapıyor. Arı balı senin için yapıyor. Hayvanlar sütü senin için veriyor. Etlerini sen yiyorsun. Bin bir türlü azamet tecellisi şu kainat. Ve sana tahsis edilmiş. Yerde ve gökte ne varsa amade kılınmış. Demek ki hep Cenab-ı Hakk'ın bir sena halinde, bir övgü halinde, bir ham halinde idrak edebilme. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Fatiha'nın ilk ayeti ve devamlı her namazda tekrarlıyoruz. Tekrarlanan bu ayeti kalbimizin de tekrarlanması. Yani neye baksak o azamet-i bir tefriki içine bulunabilmemiz. Cenab-ı Hak nasıl terkiplerden neler veriyor? İşte su, hidrojen, oksijen. Bu da serbest olsa ne olur? Hayat yaşanır mı? İkisi birleşiyor. Bütün kainata hayat veriyor. Bütün canlılara hayat veriyor. Hep ilahi Sanat abidesi her şey, sanat harika, icat bediyası. Ve Cenab-ı Hakk'ın hep ham halinde olmasını, hep Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Oruç tutmak buyruluyor. seyahat etmek ama manevi bir gayret seyahat etmek, rükû etmek, secde etmek, rükûnün hakkını verebilmek, secdenin hakkını verebilmek, kimin huzurunda olduğunu farkında olabilmek. Ve bu haller içinde iyiliği emrede kötülükten koymak. İlk defa bu nereden olacak? Kendimizden olacak. İyiliği emreder, kötülükten men eder. Kendi nefsimiz o halde olacağız ki o tesir etsin. Ki o enerji nikah etsin bizde. Yayılsın. Yani halimizde kalimizin bir ahenk teşkil etmesi lazım. Evlatlarımızdan, yavrularımızdan, aileden başlayarak kendimizin haliyle, kaliyle onlara emri bil marufta ve nehyen alimli hünkarda bulunmak. Onunla Allah'ın sınırlarını koruyabilmek, yani emirlerini koruyabilmek, onun üzerine açmamak. Cenab-ı Hak, o müminlerin müjdeli buyuruluyor. Yani bu hale gelen müminlerin müjdeli. Cenab-ı Hak'ın müjdesi.